Merhaba, hoş geldiniz. Bu videonun konusu kendinizi tanıtmak. Siz istediniz, normalde anketler var, o anketlerin yorum bölümüne de yazıyorsunuz. Lütfen kanalda bu tip anketler gördüğünüz zaman cevaplayın, sizin istediğiniz konuları çekiyoruz. Mesela Japonya çekilecek. Bu videonun konusunda dediniz ki, hocam biz kendimizi bir sohbete başlarken nasıl tanıtalım? Bir mülakatta nasıl tanıtalım? İşte kız arkadaşımla ilk danışmada ya da bir erkekle ilk danışmada nasıl tanıtalım, nasıl tanıtayım kendimi? Süper konu. Aslında bir sorum var size, ben bu videoyu çekerken şunu da düşündüm. Hoş sohbet olmak, iyi hikaye anlatmak üzerine de video çekelim mi? Yani siz bunu yorum bölümüne yazarsınız. Deyin ki hocam ya şöyle güzel nasıl konuşabiliriz, daha iyi hikayeyi nasıl anlatırız? Bunun üzerine video gelsin mi gelmesin mi siz söylersiniz. Hemen baştan söyleyeyim çok güzel bir hediyemiz var. E, açıklama bölümünde çekiliş linki var. Biz nasıl reklam alıyoruz biliyorsunuz. Siz derseniz ki abonelerinize hediye vereceğiz. Her firmayı açacağız. Yani falanca kitaba desin ki aboneye 75 tane kitap vereceğim buyursun gelsin. Hemen başımın tacı. Cambly enfes bir şey yaptı dedi ki abonenize çatır çatır e, güzel hediyeler veririz videonun sonunda açıklayacağım reklam kısmını geçelim ama nasıl reklam yapıyoruz biliyorsunuz aboneye bir şey ver başımın üstünde yerim var. Kendinizi tanıtma konusu çok önemli kendinizi tanıtma konusunun içerisinde 4 tane kritik nokta var bir de ingilizcesine bakacağız hemen başlıyoruz. Kendinizi tanıtırken yaşadığınız en büyük sorun 2-3 cümleden sonrasını getirememek. İngilizcesi içinde, Türkçesi içinde. İlk önce Türkçesine bakalım. Şimdi nerede kendinizi tanıtırsınız? Arkadaşlık ortamlarında, yani bir sosyal ortama girersiniz. İki kişi tanıyorsunuzdur ama gittiğiniz yerdeki insanları tanımıyorsunuzdur. Merhaba ben Haluk. Nasılsın? İyiyim. Ya bu Türklerde bayram gezmelerinden kalan bir soruyu tekrarlama huyu var. Nasılsınız? İyiyiz. Eee siz daha da nasılsınız? İyiyiz. Oğlum sen daha da. Yani bir kombinasyon, permütasyon Belki de bu yüzden öğretiliyor ortaokulda, lisede. Ama biz sosyal ortamda kendinizi tanıtmakta sorun yaşıyoruz. Giriş yapmakta. İş görüşmelerinde hepten facia. Bize kendinizden bahseder misiniz diyoruz. Mülakat soruları üzerine bir videom var açıklama bölümünde görürsünüz. İzlersiniz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Yani ben CV'sini okumaya başlıyor. Hatta kopya çekiyor ya. Adam kendisini CV'den okuyor. Anıtabiliyor muyum? Bu da bir sıkıntı. Üçüncüsü ise ikili ilişkiler. İkili ilişkiler hepten facia. Karşı cinsle ilk buluşmada bakıyor ki anlatacak bir şey yok. Yani kendisi yeterli değil. Başlıyor sallamaya. İşte Harvard'da okudum, oradan Yale'e geçtim, Ferrari'm var falan filan dayıyor. E çünkü anlatacak bir şey yok. Ya yani da ne anlatacağını bilmiyor. Başkasından kopya çekiyor televizyonun dizisinden. Ve sonuncusu İngilizce. İngilizce de en zoru. İngilizce de çünkü bir toplantıya hani Mülakatı yırttın. İş görüşmesine girerken şans eseri kimse sana konuşmadı. Oradan geçtin. İngilizce CV'de şey yazıyor çünkü. Okay, Yes. Alright. Ama bir gün bir iş toplantısı geliyor ve yurt dışından bir misafir geliyor. Yandım. What exactly are you doing in the United States Mr. Maborski? Yellow Toxicat, please. Take me to... Ramada Inn, 161 Lexington. Staying at the Ramada Inn? Keep the change. Do you know anyone in New York? Yes. Who? Yes. Who? Yes. No, do you know anyone in New York? Yes. Yes. Who? Yes. Herkesin önünde İngilizce konuşacaksın, daha kendini tanıtamıyorsun. Neyse ki kanalda İngilizce eğitim seti var, full. Oturup izleyebiliyorsun ama inşallah bu yaz çok güzel bir şey yaparsın. Bunu da sorayım, bu yaz ne yapmalısınız? Tatil konsepti üzerine de video çekelim mi? Bir, e, tatil üzerine video çekelim mi? İki, etkili ve güzel konuşma, hoş sohbet olmak üzerine çekelim mi? Konuya girelim, çok uzattım biliyorum. E, İngilizce'de yaşadığınız en büyük sorun ne? Başlıyorsunuz, yani oradan Türkçe'ye geri döneceğim. Hello! It's Haluk. Ya da I am Haluk. Ya da my name is Haluk. Verdin gazı. Okey. Karşı tarafta diyor ki tamam ben de diyor. Patricia Tamam okey. How are you? Tamam bu da güzel. Çünkü bu sorular şey sorular. Hazır bellekte var yani. Salla gitsin. <gülüyor> yes. Alright. Okey. Where are you from? Ya Türkçede böyle bir şey yapıyor musun? Yani birisiyle tanışıyorsun. Merhaba ben Mahmut. Ben de Abdullah. İyi. Nasılsın? İyiyim. Nerelisin? E, dakika bir bunu mu soruyorsun? ya yani Esnaf işi gibi. Hayır. Ne olur? İngilizce cümle kalıpları üzerindeki kanalda seti var komple bedava. Bir zahmet bir bakın yani nasıl tanıtılıyor. Şimdi İngilizce'deki yaşayacağınız en büyük sorun ilk buzu kırmak. Ona İngilizce'de öyle diyorlar. Amerikan İngilizcesinde daha doğrusu buzu kırmak diyorlar. Birisiyle ilk sıcaklığı kazanmak için. Türkçe kısmında bizim yaşadığımız sorun şu. Birincisi sizin anlatacak bir şeyiniz yok. İmrenmez misiniz böyle bir tatil yerinde bir yerde bir arkadaşın vardır. Çok rahattır o yüzsüz dersin ama yüzsüz değil. Adam iletişim gurusu, cahil de olsa yardırıyor, gidiyor hemen kaynaşıyor, muhabbete giriyor bir bakıyorsun iki dakika geçmeden o masanın adamı olmuş. Veya bir kıza gidip çat diye çıkma teklifi ediyor falan filan bağlıyor. Sen ne yapıyorsun? Bakıyorsun böyle lokantalarda, eğlence merkezlerinde gururlu Polat Alemdar abiler. Niye? Çünkü kız bana gelsin, o benle tanışsın. Ya da bir arkadaşlık ortamına girdiği zaman, telefonla takılan, cool takılan tipler. Arkadaş, tanış tanış, kendini bir tanıt. Niye? Anlatacak bir şeyin yok. İki, giriş cümlen yok. Yani giriş cümleni havalı bir şey hazırlaman lazım. İnsanlar, hey hoş geldiniz falan filan böyle Amerikan repliğiyle girme. Bir giriş cümlen olsun. Giriş cümlen şu olabilir. Ee, ne bileyim, diyelim ki bir partidesiniz. Öyle çok da Türkiye parti parti ya, neyse. Partidesiniz. Ya eğleniyoruz değil mi? Bakın size bir şey anlatacağım falan diye gir. Sanki böyle aylardır tanışıyormuşsun gibi yaklaşman lazım. Yapabilsen harika olur. Ben bir dönem şeyde Fransa'da galiba bir eğitimi vardı orada illüzyon numaraları öğretmişlerdi. Birisi ilk tanışma için küçük birkaç illüzyon numarası yapabilirsin. Yani fıt diye bir anda yüzüğünü yok edebilirsin. Ne bileyim <gülüyor> yüzüğü yok etsen iyi zaten. Bir şeyleri yok edebilirsen harika olur. Antabiliyor musun? Ya eğlenceli bir kart numarası falan ama salak gibi cebinde deste iskambille gezersen de saçma olur ama ortamdaki bir şeylerle bir trik bir numara yaparsan çok güzel olur. Ama bunu uzatma. Yani fıkrı anlatıp zeka soruları sorup "Hmm bilemedin değil mi?" Mmm, yaparsan da olmaz. Yani intro girişin güzel olacak. Ve bir hikayen olsun? Yani kendinle ilgili böyle eğlenceli bir anın olsun. Yolda gelirken başıma şu geldi falan diye insanlar gülsün. En önemli şey zaman yönetimi, süre Kendini tanıtman 10-15 cümle. Bak 10-15 cümle. Otur. Şaka yapmıyorum ciddiyim. Hemen bu video biter bitmez. Otur. Kendini tanıtacak 10 cümlelik bir metin yaz. 10 cümlelik adam mısın? Bir bakalım. Ve 10 cümleyi 11. eklediğin zaman bir tane çıkar. Çünkü sürekli kendinden bahseden bir insanı çekebilir misin? Çekemezsin. Peki kendini tanıtmak için ne yapmalısınız? Kendinizi bilmelisiniz. Kendinizde bilmeniz gereken 5 tane şey var. 4 artı 1 kuralı. Böyle futbol taktiği gibi oldu. 4 artı 1 kuralının birincisi isteklerin. Ne istiyorsun? Yani bir iş hayatına girerken mülakatta ne kadar maaş istediğini bil. Kendini tanıtacaksın, ne istediğini bilmiyorsun. Diyoruz ki merhaba kendinizden bahseder misiniz? Şöyle demelisin. Ben üniversitenin şu bölümünden mezun oldum ama hep zaten makine mühendisi, kimya mühendisi, ne bileyim veteriner olmak istemiştim. Ve hep kendime şu hedefleri koydum. Hayatta da şunu olmak istiyorum. Bak, istemek geçecek kendini tanıtmanın içerisinde. 10 cümlenin içerisinde istemeyi serpiştir. İki, inançların. Ama din, politika falan değil ha. Yani inanıyorum ki gerçekten de sizin şirketinizde şu pozisyona gelebilirim. Veya birisiyle tanıştığın zaman, e, diyelim ki karşı cinsten birisiyle tanıştın. E, ya senle senle işte sohbet etmeyi, gezmeyi, işte bir şeyler yapmayı gerçekten çok istiyorum. Ve inanıyorum ki seninle önümüzdeki hafta şuraya gidersek çok keyifli olur. Bak, inanmak, istemek. Serpiştir. O 10 cümlenin içerisine sosluyoruz. Bir sonra isteyeceğin şey mutlaka isteklerin, inançlarından bahsettikten sonra becerilerin. Hobilerinden bahset. Ne yapabiliyorsun? Çünkü insanlar şunu görmeli. Ya bu adam boş bir adam değil. Bu adam e, patates değil. Bu patatesten farkı, senin bir patatesten farkın ne arkadaş? De ki ben işte Ebru sanatı ile giriyorum. Resim fotoğrafçılıkla ne bileyim ya evcil hayvan fotoğrafçılığı yapıyorum. Bir şey söyle at demiyorum ha salla demiyorum. Olsun. Yoksa git kendini doldur bir önce. Yani bomboş bardak geliyorsun karşısına o da diyor ki ben bunun neyini seveyim ya da biz bu adamı niye işe alalım. Çünkü en çok kendinizi tanıttıktan sonra şikayet ettiğin şey şu bana geri dönüş yapmadılar. Mülakattan sonra sana niye dönmeyip öbür arkadaşı aynı bölümden mezun olan adamı niye aldılar biliyor musun? O kendini tanıtırken, becerilerinden bahsetti. Sizin elinizde bir şeyler olması gerekiyor. Ve bilgilerin en son, bak en son bilgilerin, bilgiyi en son geleceğiz. Yani ne üniversite okudun? Fransızca, İngilizce Je pas français bir şeyler söylemen lazım anlıyor musun? Hani Tabi Fransızca söyleme, artistik yapma. Ama bir şeylerden bahset. De ki ben şu alanda şunu öğrendim, burada şu eğitimi aldım. Bu illa üniversite, lise, ıvır zıvır yabancı dil olmamalı. Belki de ne bileyim para koleksiyonu üzerine çok iyi konuşabiliyorsundur. Tarih üzerine çok iyi konuşabiliyorsundur. Hobi olarak tarihi romanlar okumuşsundur. Ya da edebiyat üzerine çok iyi bilgin vardır. Ama bilgilerinden bahset. Biz mülakatta bile soruyoruz arkadaş diyoruz. Hani hobilerin arasında kitap okuma var mı? Hey patates hiç hayatında kitap gördüm. Jinali he? Do you know Yok. Burayı da geçtik. Son 4 artı 1 demiştim, kendisi tanıdırken bir artı 1 var ki, mülakatlarda da, sosyal arkadaş ortamına girerken de karşı cinsle ilişkilere vazgeçilmezler. Muhteşem bir şeydir bu. Bir insana tanışırken bir tık fazla seni sevsin diye ne olur? Vazgeçilmezlerinden vazgeçme. Vazgeçilmezleri nedir biliyor musun? Mesela o kişinin gözüne girmek için karakterinden ödün verme. Vazgeçilmezin o kişi için Ya sinemayı sev sevmiyorsundur, atıyorum şu anda bilmiyorum sinemayı sevmeyen insan olabilir Der ki ben sinemayı bayılıyorum, Aa ben de bayılıyorum Ben dağ tırmanmayı bayılıyorum, gidersin ondan sonra 22. kilometrede orayı dikerler seni kalbimizde yaşıyor diye Anlatabildim mi? Yapma etme Yapamayacağın şeyi sallama, vazgeçilmezlerin olsun Ben asla şunu yapmam Yani sevmediğim bir insan için gidip de ne bileyim sushi yeme ondan sonra tuvalette bağırsakların kahve falı çıkar Yapma öyle şeyler Anlatabiliyor muyum? Bilmediğin şeye uğraşma. Ve vazgeçilmezlerinden bahset. Geldik ikinci bölüme. Kendini tanıman ama anlatabilmen ya da anlatamaman. Niye? Birkaç faktör var. 1- Akıcı konuşma. Şimdi akıcı konuşma, benim konuşmamı akıcı buluyorsan birkaç sebebi var. Ben akıcı konuşuyorum demiyorum. Ama akıcı konuşuyorsan 1- Arka arkaya konuşuyorum. Araya ee, ee, yapmıyorum. Göz teması kuruyorum. Tabi kamera olduğu için gösterimi asukluyorum. Bazen kameranın yanındaki küçük ekrana bakıyorum. O yüzden beni şaşı sanıyorsunuz. <gülüyor> yani bu tarafa bakıyorum. Şöyle boşluğa da bakma, Bu kadar da değil ama e, vizöre ya da şeye, ekrana bakıyorum. E, akıcı konuşmak çok hızlı konuşmak değildir. Ama yavaş da değil. Yani şeydi e, yani bu karizmadır. Bu e, finansal bir şeye karar vereceksen, risk alıyorsan yavaş konuşacaksın. Ama sohbet ediyorsan insanların vakti değerli. Ses tonu tonlaman lazım. Çünkü sürekli böyle yavaş yavaş yavaş konuşursan Adenan'da iyi geceler gider. Yapma. Allah rahmet etsin. Bir diğeri doğal olmak. Şimdi doğal olmak o kadar zor ki günümüzde. Çünkü Instagram fenomeni olacağım diye böyle bir sürü junklot vandamlar çıktı. Yapmayın ya da neyse isim vermeyeceğim. Kadınlarda çünkü çok kötü bir örnek var. yapmayın. Bir yere oturduğunuz zaman araba anahtarıyla, güneş gözlüğüyle, havalı bulduğunuz pahalı en pahalı şeyle oynuyorsunuz. Yani hayat aldığı en pahalı şey sürekli oynuyor. Yapma. Karşı tarafa dön, gözlüğünü çıkar, telefon masadan kaldır ve kendini tanıtırken ona konuş. Boşluğa bakarak şalla bir pipoyla artistik yapma. Ya da kızsan güneş gözlüğünü çıkar bir zahmet gözünden. O güneş gözlüğünü çıkar. Bana mı konuşuyor? Dağa mı konuşuyor? Taşa mı konuşuyorum? O kim? Yapma. Kendisi tanıdırken gözleriniz temas kuracak. Bir diğer konu beden dili. Beden dili şu yüzden önemli. elinizin nereye koyduğunuz, böyle mi oturduğunuz. Hmm, böyle sıkılarak değil. Kendinden bahsederken süperdir. Karşı anlatırken Aha anlat anlat anlat. Gözüme konuş. Yapmayın bunu. Lütfen değer verin. O zaman kalk git. Kendini tanıttıktan sonra kalk git. Yani. Merhaba ben Ali. Hadi görüşürüz. Anlatabiliyor muyum? Ve sonuncusu İyi hikaye anlatmak. İyi hikaye anlatmak zordur. Çünkü e, hikaye dediğim şey yani masal veya eğlenceli fıkra falan değil. Kendini anlatmakta. Bir kere alakasız cümle kurmayacaksın. Çeşitli kuralları var. Bunlardan bir videoda bahsederim. Alakasız cümle kurmayacaksın. Anlatırken ya bisiklete biniyorum. Merhaba ben Ölük. İşte bu işe başvurdum. Şöyle şöyle bu sebeplerle. Bir de ben bisiklete biniyorum. Hadi bakalım buyur. Hoppala paşam. Adam deli çıktı. Rıza Baba adam pislik çıktı. Yani Alakası cümle kurma. 2- İnsanlarda merak uyandır, birazdan bahsedeceğim gibi size şundan bahsedeceğim deyip, sonra onu süper bir şey olarak sun. Punchline denilen küçük komik ama komik, rezil değil, komik şeylerin olsun. Gülümset insanları, küçük, eğlenceli şakalar vesaire. Bunları yapabilirsen emin ol ki kendini tanıtma işini halledersin. İngilizce'de kendini tanıtmaya gelelim, öyle bitirelim. Şimdi İngilizce'de kendini tanıtma şu sorunu yaşıyorsun. İlk giriş. Bundan korktuğun için herkesten uzak duruyorsun. Çünkü aksan yapmak istiyorsun. Aksan yapmak istemenin sebebi insanlara havalı gelmek. Şimdi aksan yapmaya çalışırken where are you from? yapma yani sen İngiliz filmler, Amerikan filmler gördüğün gibi dışarıda öyle mi konuşuluyorsunuz? Amerika'ya gittiğin zaman göreceksin ki öyle Aha, ben o yerler falan yok. Ya yani, where are you from deyince de anlıyor. Where are you from deyince de where are you from deyince de, from? Deyince de anlıyor. Yani adam ''Where are you from?'' ince A anama sövdü'' demiyor ki. Cant kapağıyla girmiyor ki sana. Yapma. Lütfen İngilizce konuşmaktan çekinme. Şimdi bu e, açıklama bölümünde çekiliş linki olan 75 kişiye 60 dakika veren Cambly'e teşekkür ederim buradan. Yine çok güzel bir hediyeleri var. Ama onların çekilişine katılmanız lazım. Bu sefer çekilişi biz yapmıyoruz. Açıklama bölümünde var linki. E, ana sayfasına gittiğiniz zaman Cambly'nin hemen ekranda şu an gördüğünüz üzere Bir telefon uygulamasında nasıl karşı tarafla hemen konuşmaya başladığınızı gösteriyor. Siz de lütfen bir zahmet karşı tarafla konuşmaya başlayın. Ha, Bunun için ister kendinin çekilişini bekleyin, isterseniz de hiç beklemeyin tavsiyem. Hemen şimdi bu video bitti mi? Tıkla abi kendinin sayfasına git, kendinin sayfasına 15 dakikalık birini seç ve 15 dakikada kendini tanıt. Yani en azından giriş yap adama bir zahmet. Çünkü, birisiyle konuşmadığın sürece başlayamayacaksın. Lütfen İngilizce korkunu yenmek için İstediğin kadar gramer öğren, istediğin kadar kendi İngilizce bilgisiyle piramitini gömen firavun gibi yapma. Lütfen, azıcık bile bilsen git kendi de İngilizce hocası birisi ki native onların hepsi andil İngilizce Bak bakalım onlar aaaa yapıyor mu? İnsan gibi konuşacaklar seninle. Artı, iş toplantısında rezil olacağına Zaten bunun için orada olan birisine rezil olmuş olursun. Rezil de olmayacaksın, merak etme. İstersen kağıda yaz, istersen ona sor burada ne söylemeliyim. Ben kendinizi tatma konusunda fobilerinizi yenmenizi öneririm. İster Türkçe, ister İngilizce. E, açıklama bölümüne yazın bakalım, ne konuda video gelsin. İki tanesini sormuştum size. Bu tip videolarda bize destek verecek herkese de açıyoruz. Lütfen deyin ki biz abonelerinize hediye vermek istiyoruz. Anı tutulmaz. Abonenize 100 tane kitap vereceğiz deyin. Ben kitap evinize gelirim seve seve. Merak etmeyin. Yol parası, para mara istemiyorum. Ben kitap evine gelirim. Bedava reklamını yaparım. Ben Enuk izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ha unutmadan, unutmadan, unutmadan. Yarının konusu enfes. İlk kez bir konunun reklamını yapıyorum. Toplum mühendisliği. Yanında videoda toplum mühendisliğinde görüşmek üzere.